Fetih Suresi Necm 666 Şüphesiz biz, Allah senin günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah sana çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye sana apaçık bir teti açtık. O, kendi imanlarıyla birlikte imanca fazlalaşsınlar diye Müminlerin kalplerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusu moral indirendir. Göklerin ve yerin orduları da yalnızca Allah'ındır. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasak koyandır. Necm 667 Göklerin ve yeryüzünün orduları da Allah'ındır. Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, Mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak garip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Şüphesiz biz, Allah'a ve ertisine iman etmeniz, ona yardım etmeniz, ona saygı göstermeniz ve her zaman onu her türlü noksanlıktan arındırmanız için, mümin erkekler ve mümin kadınları içinde sürekli kalanlar olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi için işte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur ve Allah hakkında kötü zanda bulunan o münafık erkekler ve münafık kadınları Allah'a ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları azaplandırması için kötülük onların üzerine olmuştur. Allah onlara gazap etmiş, onları dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmış ve kendileri için cehenneme hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere elçi yaptık. Necm 668 Şüphesiz sana bağlılık yemine eden şu kimseler, gerçekte Allah'a bağlılık yemini etmektedirler. Allah'ın gücü, nimetleri, yardımları onların güçlerinin, yardımlarının, hizmetlerinin üzerindedir. O nedenle kim sözünden dönerse artık sadece kendisi aleyhine olmak üzere dönmüştür. Kim de Allah'a verdiği söze vefa gösterirse Allah ona hemen büyük bir ödül verecektir. Bedevi Araplardan geri bırakılmış, sizinle gelmemiş olanlar sana yakında, Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti, alıkoydu. Hadi Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile diyeceklerdir. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah size bir zarar dilediyse veya bir yarar dilediyse, ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Tam tersi Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz elçi ve müminlerin ailelerine, yakınlarına sonsuza dek geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize de güzel göründü ve siz kötü zanda bulundunuz ve değişime, yıkıma uğramış bir toplum oldunuz. Ve kim Allah'a ve iman etmezse bilsin ki şüphesiz biz kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için çılgın bir ateşi hazırlamışızdır. Ve göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde o geri kalanlar, Bırakın bizi de sizi izleyelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz asla bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Sonra onlar tam tersi, siz bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Tam tersi onlar pek az şey dışında anlamazlar. Bedevi Araplardan geri bırakılmış olanlara de ki, siz yakında çok kuvvetli bir topluma karşı çağrılacaksınız, onlarla savaşırsınız veya onlar Müslüman olurlar. Artık eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir ödül verir. Ama önceden yan çizdiğiniz gibi yine yan çizecek olursanız sizi acıklı bir azab bile azaplandırır. Kör için bir vebal yoktur. Topal içinde bir vebal yoktur, hasta içinde bir vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a devletisine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Kim de yan çizerse onu acıklı bir aza bile azaplandırır. Necm 669. Andolsun o ağacın altında sana bağlılık yemini ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. İşte kalplerinde olanı bilmiş, onlara kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusu moral indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetlerle ödüllendirmiştir. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan Mutlak galip olandır En iyi yasa koyan Bozulmayı iyi engelleyen Sağlam yapandır Ve Allah size Alacağınız birçok ganimetleri Ve sizin güç yetiremediğiniz Ama Allah'ın sizin için Kuşattığı başka şeyleri Siz yararlanasınız Ve müminlere bir alamet olsun Allah sizi Dost doğru yola kılavuzdasın Diye vaat etmiştir İşte Allah bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Ve eğer kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler sizinle savaşsalardı, kesinlikle Allah'ın öteden beri gelen kanunu uygulaması olarak arkalarına dönüp kaçarlardı. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Sonra bir yol gösteren, koruyan yakın ve yardımcı da bulamazlardı. Ve Allah sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin vadisinde, Hudeybiye'de Allah'ın dilediği kimseyi rahmetine girdirmesi için onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Onlar Allah'ın ilahlığını ve Rabbini kabul etmeyen ve sizi Mescide haramdan ve ayarlanmış hedilerin hac yapanlara gönderilen yiyeceklerin yerlerine ulaşmasını engelleyen kimselerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeyerek ezmek suretiyle kendilerinden sorumluluğunuz olacak mümin erkekler, mümin kadınlar olmasaydı, eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, kesinlikle onlardan Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan kimseleri acıklı bir azapla azaplandırırdık. Hani kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, cahiliye kalıntısı, gurur ve soy asabiyetini tutuculuğu kendi kalplerinde alevlendirip kışkırttıkları zaman, Hemen Allah, elçisinin ve müminlerin üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusunu morali indirmiş ve o müminlerin takva yani Allah'ın koruması altına girme sözüne ilzam etmişti, sadık kalmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi en iyi bilendir. Necm 670 Andolsun ki Allah elçisine o görüntüyü siz Allah dilerse kesinlikle güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış kişiler olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz vizyonunu hak ile doğru çıkardı. Öyleyse Allah sizin bilmediğinizi bilir. Sonra da size bundan ast yakın bir fetih kıldı. Allah. Hak dini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini doğru yol kılavuzu Kur'an ve hak din ile gönderendir. Şahit olarak da Allah yeter. Necm 671. Muhammed Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçisi Muhammed ve onunla beraber olan kimselerde Allah'ın kendileriyle düşmanları öfkelendirmesi için Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Sen onları Allah'ın fazlından ve bir hoşnutluk isteyerek Allah'ın birliğini öğretenler, boyun eğip teslimiyet gösterenler olarak görürsün. Onların Allah'a teslimiyetlerinden nişanları, tüm varlıklarında, her taraflarında belli olur. Bu, onların Tevrat'taki örnekleridir. Onların İncil'deki örnekleri de, filizini yarıp çıkarmış, sonra onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, sonra da gövdesi üzerine dikilmiş bir ekin gibidir. Bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah, onlardan iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere bağışlama ve büyük bir ödül söz vermiştir.